Merhaba, Varşova'da 11 gün süren 19. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi toplantıları 22 Kasım'da sona erdi. İklim zirvesinde yalnızca asgari bir uzlaşma zemini yakalanabildi, merkezi öneme sahip konularsa ileri tarihlere ertelendi. Dünya çapında tüm ülkeleri sera gazı emisyonlarını azaltmakla yükümlü kılan Dünya İklim Anlaşması'nın 2015 yılında Paris'te imzalanması bekleniyor. Varşova'da Paris Konferansı'na giden sürecin de şekillenmesi bekleniyordu. Avrupa Birliği daha önce 2014 yılına kadar ülkelerin sera gazı emisyonlarını ne kadar düşürecekleri konusunda somut rakamlar vermesini istemişti. Böylece miktarlar kararlaştırılacak ve bunun küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmaya yetip yetmeyeceği ölçülebilecekti. Ancak Varşova'daki iklim konferansı zaman kazanmak açısından olumlu sonuçlar doğurmadı ülkeler iklim koruma hedefleri bakımından hukuki bağlayıcılığın altına girmedi. İklim korumaya yönelik katkıların 2015 yılının İlk çeyreğinde bildirilmesinde mutabık kalındı. Greenpeace'ten Martin Kaiser şöyle konuştu. Varşova'daki iklim konferansı tam bir enerji kaybıydı. Zira buradaki en küçük adımların bir başarı olarak pazarlanacağı daha haftanın ortasından belliydi. Bu adımların 2015 yılına kadar küresel iklim koruma anlaşmasının müzakere edilmesine yardımcı olmayacağı da ortadaydı diye konuştu kendisi. Çevre örgütü German Watch'tan Lutz Weischer de hangi ülkelerin hangi yükümlülüklere sahip olduğunun konferansta açık bırakılan birçok sorudan biri olduğunu vurguladı. İklim konferansında uzun vadeli iklim finansmanı konusu da gündeme geldi. Sanayi ülkeleri birkaç yıl önce gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğine uyum ve karbondioksitsiz ekonomik gelişim konusunda destek verme taahhütünde bulunmuştu. Somut rakamlarla 2020 yılına kadar 10 milyar doların bu amaçla sevk edilmesi öngörülmüştü. Gelişmekte olan ülke temsilcileri Varşova'da bu meblağın nasıl elde edileceğine dair somut bir plan talebinde bulundular ancak sanayi ülkeleri delegeleri böyle bir plan sunmaktan kaçındı. Sivil toplum örgütleri toplantının sonuna doğru 21 Kasım'da yeterli adımlar atılmadığı için zirveyi terk etmişti. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nden Filipinler'deki Tayfun felaketiyle ilgili hiçbir sonuç çıkmamasını protesto eden küresel eylem grubu aktivistleri Somali ve Filipinler'deki felaketlerin sebebini çevreyi katleten projelerdir diye açıklamada bulundu. Varşova'da 189 ülkenin temsilcilerinin katıldığı 19. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi toplantılarından Filipinler'deki Tayfun felaketiyle ilgili hiçbir sonuç çıkmamasını Küresel Eylem Grubu aktivistleri 22 Kasım Cuma akşamı Kadıköy Eminönü İskelesi önünde protesto etti. Son dönemde ard arda meydana gelen Filipinler'deki tayfunun ve İtalya'nın Sardinia adasında yaşanan hortum felaketinin doğal afetler olmadığını vurgulayan aktivistler afet değil cinayet dedi. Grup adına açıklama yapan Zişan Tokaç, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin yine ekonomik pazarlıklarla belirlendiğini İklim adaleti adına hiçbir adım atılmadığını gezegendeki tüm canlı yaşamının yok oluşa sürükleyen karbon salımlarının sorumluları olan fosil yakıt şirketlerinden yani Chevron, Exxon, BP, Shell, British Coal, Peabody gibi petrol ve kömür şirketlerinin çıkarlarının yine bu zirvede korunduğunu belirtti. Ve devletlerin insanların gezegen adına birleşmesine değil her bir devletin kendi egemen sınıfın çıkarları doğrultusunda davranmasına yol açıyor diye konuştu. Ve güzel bir haberle bitirelim programımızı. İski'nin atık su arıtma projesiyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan Gümüşdere tarlaları kurtululdu. Gazeteci Oya Ayman'ın haberine göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İstanbul'un taze sebze ihtiyacını karşılayan Sarıyer'deki Gümüşdere bostanlarının tarım dışı amaçlı kullanımının uygun görülmediğine karar verdi. Bakanlık elemanlarının yaptığı incelemeler sonucunda alınan karar da arazinin sulu özel ürün arazisi olarak değerlendirildiğine ve daha önce Toprak Koruma Kurulu tarafından verilen tarım dışı amaçlı kullanım kararının iptal edildiğini belirtti. Kentin yanı başındaki son tarım alanlarından olan ve daha önce tarım alanı olarak kabul edilen Gümüşdere Bostanları'nın bir kısmının tarım statüsünden çıkarılarak Atık Su Arıtma Tesisi yapılması için Toprak Koruma Kurulu'ndan geçen Mart ayında bir karar çıkmıştı. Kurul yaklaşık 600 dönümlü tek parsel olan arazinin 80 dönümünün İSKİ'ye tahsis edilmesine karar vermişti. Ama Gümüşdere Bostanları'nı yok edecek arıtma tesisi projesi, Tarımsal ürünlerden geçimini sağlayan köy halkının yoğun itirazı üzerine geri çekildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapılan başvuruları değerlendirip arazide inceleme yaparak Toprak Koruma Kurulu'nun kararını bozdu. Araziyi sulu özel tarım arazisi statüsüne soktu. Böylelikle arazi yapılaşma yasağı gelmiş oldu. Gümüşler'e bostanlarında tarım yaparak geçimlerini sağlayan köy halkı şimdi yeni bir projeyi hayata geçirmeyi amaçlıyor. Gümüşdere Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği'nden Ziraat Mühendisi Beyhan Uzunçarşılı "Devletimiz tarım arazilerimize sahip çıktı." diyor ve Gümüşdere halkı, Sarıyer'ler ve sivil toplum kuruluşları ile el ele vererek yerel gıdaya sahip çıkmak, organik tarım bilincini geliştirmek, yerel ve sağlıklı ürünlerin kullanımı konusunda tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik kapsamlı bir proje üzerinde çalışıyoruz." diye müjde veriyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.